Bismillahirrahmanirrahim. 1375 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün tek başına namaz kılan bir adam gördü de bir adam şuna bir hayır yapsa, sadaka verse de gidip onunla beraber namaz kılsa buyurdu. 1376 Ebu Said El-Hudri'den bir gün bir adam Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını kılmışken mescide girdi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bir adam şuna bir hayır yapsa, sadaka verse de gidip onunla beraber namaz kılsa buyurdu. 1377 Ebu Hureyre'den bir adam Ya Resulullah dedi. İnsan tek parça bez içinde namaz kılabilir mi? Hepiniz iki parça bez bulabiliyor mu? Hepiniz iki parça bez parça bezi var mı buyurdu. 1378 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam Sizden biri omuzlarınızın üzerinde Düşmesine man olacak bir şeyi bulunmayan tek parça bez içinde namaz kılmasın. 1379 Ebukureyeden, Ali Salatin ve iki giyinişten, yani birinizin avret yeri ile gök arasında hiçbir şey olmaksın bir beze sarınmasından ve sağır bir sanmadan Yahudilerin bir men menetti. ve Vesselam'ın yasakladığı iki giyinişten biri sözlük manasıyla Türkçe karşılığı sağır bürünüş olan bir kumaşın bu şekilde bürünüşü şöyledir. beze Bedevilerin büründükleri gibi bürünmektir ki bu da bezi sağ tarafından sol kolunun ve sol omuzun üzerinden getirip sonra arkadan Sağ kolun ve sağ omuzun üzerinden Atmak suretiyle bürünmekten ibarettir Bu durumda el ve ayaklar istenildiği gibi Hareket ettiremeyecek şekilde Sımsıkı sarılmış oluyor Bu yüzden Allah Resulü bunu yasaklıyor Aleyhisselatü Vesselam 1380 Memun annemizden Aleyhisselatü Vesselam Seccade üzerinde namaz kılardı 1381 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Bir hasır üzerinde namaz kıldı 1382 Ebu Sufyan'dan Ümmü Habibe'ye şunu sordu. Aleyhissalatü Vesselam içinde seninle beraber yatmış olduğu kumaş giysi içinde namaz kılar mıydı? O da evet onda bir pislik görmediği zaman kılardı demiş. 1383 Ebu Sufyan'dan o da Aleyhissalatü Vesselam'ın hanımı olan Ümmü Habibe'den Aleyhissalatü Vesselam içinde onunla cima yapmış olduğu kumaş giysi içinde namaz kılar mıydı? diye sormuş. O da evet onda bir pislik görmediği zaman kılardı karşılığını demiş. 1384 Said bin Yezid el Ezdi'den. Enes bin Maliye, Ali sallallahu ve papuçlarıyla namaz kılar mıydı diye sordum. O da evet kılardı buyurdu. 1385 Ebu Said el Hudri'den. Bir ara Ali sallallahu ve asabına namaz kıldırıyordu. Derken papuçlarını çıkarıp soluna kaydı. Bunun üzerine ashabı da papuçlarını çıkardılar. Sonra Ali sallallahu ve namazı bitirince sizi papuçlarınızı bir kenara atmaya ne sevk etti buyurdu. Onlar da senin çıkardığını gördük biz de çıkardık dediler. O zaman aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Doğrusu Cibril bana geldi ve bana haber verdi ki onlar da pislik veya insan pisliği varsa bunun için biriniz mescide geldiği zaman papuçlarını ters çevirsin. Ve eğer onlarda bir pislik görürse onu yok etsin. Sonra onlarla namaz kılsın buyurdu. 1386 Ebu Hureyre'den o sarkıtmayı kerih gördü ve bunun kerih olma görüşünün Ali sallatü vesselam'a ait olduğunu söyledi. 1387 Ebû Rafi'den Ali sallatü vesselam benim saçlarımı toplayıp toplamış topuz yapmış olduğum halde secde ederken gördü de onları çözdü. 1388 İbn Abbas'ın azatısı Kurey'den İbn Abbas, Abdullah İbn Harisi başının saç arkasından bağlanıp toplanmış, topuz yapılmış olduğu halde namaz kılarken gördü ve kalkıp onları çözdü. Öbürü de hareketsiz durup ona bir şey demedi. Sonra namaz bitince İbn Abbas'a dönüp başımdan sana ne dedi. O da şu karşılığı verdi. Gerçekten ben ve selamı şöyle buyururken işittim. Bu şekilde namaz kılanın durumu ancak elleri arkasında iple bağlanmış olarak namaz kılan kimsenin durumu gibidir. 1389 Abdurrahman bin Ebu Sa'id'ten, o da babasından, Ali Silahat ve biriniz esnediği zaman elini kapasın. Çünkü insan esnediğinde ağzını kapamazsa, şeytan ağzına girer. 1390 Ayşe annemizden, Ali Silahat ve birimiz birimiz namaz kılıyorken uykusu geldiğinde uykusu gidinceye kadar gidip uyusun. Çünkü o uykulu bir halde namaz kılarsa belki Allah'tan bağış dileyeyim derken kendine sövüp beddua eder. 1391 Abdullah bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi ve kişinin oturarak kıldığı namazın sevabı ayakta kılınan namazın sevabının yarısı kadardır buyurmuştur. 1392 El Muttalib bin Ebu Vedadan Aleyhissalatü Vesselam'ın hanımı Hazreti Hafsa şöyle demiş. ve Vesselam'ı nafile namazını oturarak kılarken görmemiştim. Nihayet vefatından bir yıl önce onu nafile namazını oturarak kılarken ve bu namazında okuduğu sureyi en uzunlarından daha uzun olacak kadar yavaş ve güzel bir şekilde okurken gördüm. 1393 yine aynı. 1394. Aleyküm selamun rahmatullah. Sağlasın. Ee, Muaykipten Ali Selamet vesilem, mezitte silip yok etme hakkında soruldu da mutlaka yapacaksan bari bir defa yapmakla yetin. 1395 Ebu Zerden Ali Selamet vesilem, bir nis namaza kalkıp da kılmaya başladığı zaman rahmet onunla yüz yüze geleceği için artık çakıl taşlarını silip yok etmesin, onları düzlemekle yok etmekle uğraşmasın. 1396 Camir bin Abdullah'tan Ali serrat ve selam bana benden önce hiçbir peygambere verilmeyen 5 şey verildi. Eskiden peygamber özel olarak kendi topluluğuna peygamber gönderilirdi. Ben ise genel olarak bütün insanlara peygamber gönderildim. Bana ganimetler helal kılındı. Onlar benden öncekilere haram kılılmışlardı. Bana her yüzü iyi ve temiz olarak mescit ve temiz temizleyici kılındı. Düşmanımız bizden bir aylık mesafeden korkar bana şefaat verildi. 1397 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam mezarlıklar ve hamamlar hariç yeryüzünün hepsi mescittir. 1398 Ebu Hureyre'den ve Vesselam namaz vakti gelir de koyun ve keçilerin su kenarındaki yatak yerleriyle develerin su kenarındaki yatak yerlerinden başka bir yer bulamadığımızda Koyun ve keçilerin su kenarındaki yatak yerlerinde namaz kılın. Ama develerin su kenarındaki yatak yerlerinde namaz kılmayın buyurdu. 1399 Mahmud bin Lebit'ten. Hz. Osman Peygamber aleyhisselamın mescidini genişletmek için ilaveler yapıp yeniden inşa etmek istediğinde halk bunu hoş karşılamadı. Bunun üzerine o şöyle dedi. Ben aleyhisselatü vesselamı şöyle buyururken işittim. Kim Allah rızası için bir mescid cami inşa ederse Allah onun için cennette aynısını inşa eder. 1400 Ebu Katade'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz mescide camiye geldiği vakit oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. 1401 Ebu Hümeydi'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz mescide geldiği vakit Peygamber'e salatü selam getirsin. Sonra da Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Camiden çıktığı vakit ise Allah'ım gerçekten ben senden, senin fazlından isterim desin. 1402 Enes'den Aleyhisselatü Vesselam mescide tükürmek günahtır buyurmuştur. Kefareti ise toprağa gömmektir. 1403 Enes'den Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki kul namaz kıldığı zaman ancak Rabbına niyazda bulunur. Bundan dolayı biriniz tükürdüğü zaman sol tarafına veya ayağının altına tükürsün yahutta şöyle yapsın deyip elbisesine tükürmüş ve onun tarafını diğer tarafla olmuştu. 1404 İbn Ömer'den Bir ara Ali Selatü Vesselam bir konuşma yapıyordu. Derken mescidin kıblesinde bir sümük gördü. Bunun üzerine mesciddekiler öfkelendi ve muhakkak ki Allah'ın kıblesi birinizin namazında olduğunda onun yüzünün tarafındadır. Binaenaleyh kıbleye sakın tükürmeyin sonra emretti de o sünük yeri kazıldı ve yerine zaferan sürüldü 1405 Ebu Said ile Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam bir gün mescidin duvarında bir tükürük gördü bunun üzerine bir çakıl alarak onu kazıyıp yok etti sonra da birini tükürdüğünde ne yüzünü döndüğü tarafa ne de sağ tarafa sakın tükürmesin sol tarafa veya ayağının altına tükürsün 1406 Ebu Zerden Bir gün ben mescitte uyuyorken Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve bana ayağıyla vurup seni buraya uyurken mi seni burada uyurken mi görüyorum dedi. Ben de ya Nebiyallah bana gözlerim galip gelmiş uykuya dalmışım dedim. 1407 İbn Ömer'den Bir zamanlar mescide, mescitte geceliyordum. O zaman evli değildim. Derken rüyada gördüm ki Sanki ben içinde asılı adamlar bulunan bir kuyuya götürülmüşüm de orada benim için onu sağ tarafa götürün denilmiş. Sonra ben bu rüyayı Hazreti Hafsı'ya zikrettim ve onu ve Vesselam'a anlat dedim. O da anlatmış. O bunu kim görmüş buyurmuş. O da İbn Ömer demiş. Bunun üzerine ve Vesselam ne güzel delikanlı, ne güzel adam buyurmuş. Keşke gecenin bir kısmında kalkıp namaz kılmayı adet edin. Aleyküm selam. Aleyküm 1408 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir şey satan veya satın alan bir kimse gördüğünüz vakit Allah ticaretini kazançlı kılmasın deyin. Onda bağırarak kayıp eşya arayıp soruşturan bir kimse gördüğünüzde ise Allah onu sana geri çevirmesin deyin. 1409 Süfyan bin Uyeyneden Amr bin Dinara Cabir bin Abdullah'ı bir adam ok taşırken uğramıştı da Aleyhissalatü Vesselam'a onların temrenlerini, demir uçlarını tut buyurmuştu. 1410 İbn Abbas ve Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam'a vefatına yakın ölüm meleği indiğinde siyah bir abasını yüzünü örtmeye başlamıştı. Sıkılınca da onu yüzünden açmaktaydı. İşte o bu haldeyken Yahudi ve Hristiyanların yaptıklarını benzerlerinden sakındırmak için şöyle buyurmuştu. Allah'ın laneti Yahudi ve Hristiyanların üzerine olsun. Amin. Zira onlar peygamberlerinin haberlerini kendilerine nesil edindiler. 1411 Ebu Sumame el-Hannad'dan Ka'b bin Ujre bana parnaklarımı birbirine kenetlemiş olduğum halde Balat'ta kavuştu. Muhakkak geliş salatu ve selam şöyle buyurdu. Biriniz abdest aldığı sonra da namaza gitmeyi kastederek dışarı çıktığı zaman tırnaklarını birbirine kenetlemesin. Evet ayrıca bu Davut kitabı salatada bulabilirsiniz. 1412 Kabe binücreden Ali salatü vesselam abdest alıp da mescide yöneldiğin vakit sakın tırnaklarını birbirine kenetleme. Çünkü sen artık namazda sayılırsın. buyurdu. Evet. 1413 Ebu Hureyre'den Ali salatü vesselam kim abdest alır sonra da namaza gitmeyi murat ederek dışarı çıkarsa o evine dönünceye kadar namazda sayılır. Binaenaleyh şöyle yapmayın. O bununla parmaklarını birbirine kenetlemeyi kastetmiştir. 1414 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Melekler bir kulak kalkıp gitmeksin veya abdestini bozmaksın namaz kıldığı namazgahında oturmaya devam ettiği sürece ya Allah onu bağışla. Ya Allah ona merhamet et diyeri hayır dua etmeyi sürdürürler. 1415 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi insanlar mescitlerde birbirlerine karşı övünmedikçe kıyamet kopmayacaktır. 1416 Şube el-Hakem bin Uteybe'den Ben Ebu Cuhayfe'yi şöyle derken işittim. Ali sallallahu ve bir gün öğle sıcağında Bathaya çıktı ve önünde bir harbe olduğu halde öyle ikindi öyle iki rekat ikindiydi iki rekat olarak kıldı. Bu esnada kadınlarla binek hayvanları önünden geçiyorlardı. 1417 İbn Ömer'den Ali sallallahu ve için kendisine doğru namaz kılmak üzere harbe yere dikilirdi. 1418 Ebu Said el-Hudri'den Ali sallallahu ve Biriniz namaz kılmaktayken hiç kimsenin önünden geçmesine izin vermeyin. Şayet dinlemez ve geçmek için ısrar ederse ona vurun. Çünkü o ancak bir şeytandır. 1419 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem deveyi kendisine süpüre edinerek ona doğru namaz kıldı. 1420 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem kendisi onunla kıble arasında kocasının yani Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in döşeğinin üzerinde cenazenin namazını kılan kimsenin önünde enine uzanışı gibi uzanmış olduğu halde namaz kılardı 1421 Ebu Zerden o şöyle dedi adamın namazını önünde deve semerinin arka kaşı gibi bir şey olmadığında eşek siyah köpek ve kadın keser Abdullah dedi ki ben peki siyah köpeğin kırmızıdan sarıdan farkı nedi o da şöyle dedi ben de bunu ve vesselam'a senin bana sorduğun gibi sordum o da siyah köpek şeytandır buyurdu 1422 i̇bn Abbas'tan. Ben El-Fazıl ile aleyhissalatü vesselam Mina'da namaz kıldırmaktayken geldim. Bir dişi deve, e eşek üzerindeydim ve safın birini geçtim. Sonra ondan indim ve onu otlamaya bıraktım. Ben de safa girdim. Cemaattan namazı durdum. 1423 Kusur bin Said'den. Ebu Juheyim el Ensarî beni Zeyd bin Halit el Cühenî'ye, ona namaz kılanın önünden geçen kimse hakkında Ali sallallahu aleyhi ve ne duyduğunu sormam için gönderdi. Ben de gidip sordum. O da muhakkak geldi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birimizin 40 yıl veya 40 ay yahut 40 gün ayakta dikilip namazın bitmesini beklemesi, namaz kılmanın kılanın önünden geçmesinden daha hayırlıdır, buyurdu. 1424, e, bu sur bin Sayid'den Zeyd bin Halit el Ciheni yukarıdaki hadisin aynısını naklediyor. 1425, Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem şu mescidimde kılınan bir namaz, mescidi haram hariç onun dışındaki mescitlerde kılınan bin namaz gibidir buyurdu. 1426, <gülüyor> İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem şu mescidimde kılınan bir namaz mescidi haram hariç onun dışındakilerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. 1427 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Şu mescidimde kılınan bir namaz mescidi haram hariç onun dışındakilerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. 1428 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Deve alanları sadece 3 mescide Kabe'ye, Mescid-i Nebevi'ye ve Mescid-i Aksa'ya gitmek için bağlanır. İşlerinde ibadet yapmak maksadıyla sadece bu mezclere yolculuk yapılır. Evet. 1429 Ebu Darda'dan. Ali sallallahu aleyhi ve sellem, kim gece karanlığında namaza gitmek için yürürse, Allah ona kıyamet gününde bir nur verir. 1430 Ebu Zerdan. Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Allah rahmet ve mağfiretiyle namazda yüzünü sağa sola çevirmediği sürece kula yönelik olmaya devam eder. Kul yüzünü çevirince Allah da rahmet ve mağfiretini ondan çevirir. 1431 Ubeyd bin Umeyr el-Leysi'den, o da Abdullah bin Hubşi'den. Aleyhissalatü vesselama hangi ameller daha fazlattır diye sordum o da Allah'a şeksiz iman, ganimetinde hainlik yapılmamış olan cihat <gülüyor> ve riya, günah karışmamış makbul haş dedi. Peki dedi, hangi namaz daha faziletlidir? Kıyamı uzun olan dedi. Peki hangi sadaka daha faziletlidir? Malı az olanın gücüne göre verdiği sadaka dedi. Peki hangi hicret daha faziletlidir? Allah'ın sana haram kıldığı şeylerden hicret etmen, bunları terk etmen buyurdu. Peki hangi cihat daha fazletli dendi? Müşriklerle malıyla canıyla cihat edenin cihadı buyurdu. Ya hangi ölüm daha şereflidir dedi? Atı öldürülen, kendi kanıda akıtılan böylece canıyla ve malıyla Allah yolunda cihat ederken ölen kimsenin ölümü buyurdu. 1432 Ebu Musa'dan aleyhissalatü vesselam kim iki serin namazı kılarsa cennete Girer, sabah ve ikindi 1433 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır artık Allah'ın himayesi altına aldığı kimse hakkındaki teminatını yok etmeyin İkindi namazını kılan da Allah'ın himayesi altındadır artık Allah'ın himayesi altına aldığı kimse hakkında teminatı yok etmeyin 1434 Abdullah İbnül Erkam'dan Aleyhisselatü Vesselam'dan Namaz vakti geldiği kişi de helaya gitmek istediğinde önce helaya gitsin. 1435 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kişinin ellerini böğrüne koyarak namaz kılmasını yasakladı. 1436 Ebu Berze'den aleyhissalatü vesselam yatsıdan önce uyumayı ondan sonra da konuşmayı kerih görürdü. 1437 Ebu Hureyre'den ve vesselam Hazreti Ali'yi Haç mevsiminde bazı hükümleri ilan etmek göreviyle Mekke'ye gönderdiğinde ben de onunla beraberdim. O sesi boğuklaşıncaya kadar şu dört şeyi bağırarak söyledi. İyi bilin gerçek şu ki cennete sadece mümin kimse girecektir. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik kesinlikle hac etmeyecektir. Hiçbir çıplak kimse Kabe'yi tavaf etmeyecektir. Kiminle ve vesselam arasında bir anlaşma varsa onun anlaşma müddetine kadar geçerlidir. Müddeti olmayan Anlaşmanın suresi ise 4 aya kadardır. 4 ay geçince artık şüphe yok ki Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. 1438 i̇bn Rebi bin Sebre'den. Aleyhisselatü Vesselam çocuğa 7 yaşındayken namazı öğretin. Onu 10 yaşındayken namaz kılmaması halinde dövün buyurdu. 1439 Ukbe bin Amr'dan. 3 vakit var ki Ali ve bizi onlarda namaz kılmaktan, onlarda ölülerimizi defnetmekten menetti. Güneş doğmaya başladığında yükselinceye kadar, güneş göğün tam ortasında olduğunda batıya meyledinceye kadar, güneş batmaya yönelip batınca kadar. 1440 İbn Abbas'tan bana işlerinden biri Ömer İbnü'l Hattab olan beğendiği bazı adamlar aleyhissalatü vesselam'dan şöyle buyurdu sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar namaz kılınmaz İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılınmaz 1441 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam o kendi yanında hiçbir gün bulunmamış ki şu iki rekat namazı kılmış olmasın İkindi'den sonra iki rekat namazı ki bu peygamber aleyhissalam'ın kendisine hastı 1442 yine aynı 1443 Kureyb'den Aleyhisselatü Vesselam hanımı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ayşe'ye göndermiş ve ona bizim hepimizden selam söyle ona ikindiden sonra iki rekat namazı sor ve de ki biz senin bu iki rekat namazı kıldığını haber aldık halbuki bize Aleyhisselatü Vesselam'ın onların kılınmasını menettiği haberi ulaştı dediler İbn Abbas dedi ki ben de Ömer bin Hatta bile beraber bu iki rekat namazı kılmamaları için insanları düverdim. Kureyip sözüne şöyle devam etti. Bunun üzerine ben Ayşe'nin huzuruna girdim ve ona kendisinden dolayı beni göndermiş oldukları şeyi bildirdim. O da Ümmü selemeye sor dedi. O zaman ben beni gönderenlerin yanına çıktım ve onlara Hazreti Ayşe'nin bu sözünü haber verdim. Bu sefer beni Hazreti Ümmü selemeye Ayşe'ye göndermiş oldukları meselenin aynısı sebebiyle gönderdiler. Ben de gittim. Ümmü Seleme şöyle dedi. ve Vesselam'a o iki rekatın kılınmasını men ederken işittim. Sonra onu bu iki rekat namazı kılarken gördüm. Gel gelelim bunları kılması vaktine o ikindiyi kıldırmış sonra yanımda haram oğullarına mensup ensardan bazı kadınlar varken içeri girdi ve bu iki rekat namazı kılmaya başladı. O zaman ben cariyeyi ona gönderdim ve dedim ki. Onun yanına dikil ve de ki Ümmü Seleme şöyle diyor. Ya Resulallah. Seni bu iki rekatın kılınmasını men ederken işitmemiş miydim? Halbuki şimdi seni bunları kılarken görmekteyim. Şayet o eliyle namaz kılıyorum sus işareti yaparsa ondan geri çekil. Sonra şöyle devam etti. de dediklerimi yaptı. Eliyle işaret etti o da ondan geri çekildi. Sonra ve Vesselam namazını bitirince bana dönerek şöyle dedi. Ebu Umeyye'nin kızı ikindiden sonra kıldığım iki rekatı sordum. Durum şu ki bana Abdülkays bazı adamlar Müslüman olmak için kabilelerinden geldiler ve beni öğleden sonraki iki rekattan alıkoydular. Bu iki rekat o rekattır buyurdu. 1444 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam evinde öğleden önce iki rekat, öğleden sonra iki rekat akşamdan sonra iki rekat ve yine evinde yatsıdan sonra iki rekat cumadan sonra iki rekat nafile namaz kılar idi. 1445 Ambelse bin Ebu Sufyan'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ümmü Habibe'den naklen rivayet ederek o da Ümmü Habibe Aleyhisselatü şöyle buyurken işitmiş. Her gün farzlardan başka nafile sünnet olarak 12 rekat namaz kılan hiçbir Müslüman kul yoktur ki onun cennette bir evi olmasın. 1446 Ayşe annemizden ve Vesselam öğleden önce 4 sabahtan önce 2 rekat nafile namaz kılar dedi. 1447 Abdullah bin Mugaffel'den ve Vesselam her iki ezan ile arasında sünnet olarak kılınan namaz vardır. Her iki ezan arasında namaz vardır. Her iki ezan arasında namaz vardır. Dileyen kimse için buyurdu. 1448 Enes'den ve Vesselam zamanında müezzin akşam namazı için ezan okurdu da Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının ileri gelenlere kalkar namaz kılmak için direklere doğru koşurlardı. Nihayet onlar bu şekilde direklerin diplerinde namaz kılarlar iken Aleyhisselatü Vesselam evinden mescide çıkardı. ve Vesselam'ın evinde beklemesi az sürerdi. 1449 Ayşe annemizden ve Vesselam o ikisinde okuduğu sureleri gizli okurdu. Ayşe annemiz Kafir'in suresi ile İhlas suresini zikretti. Sabahın ilk iki sünnetinde. 1450 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam fecir attıktan sonra kısa iki rekat namaz kılardı. Bu vakit esnasında benim Aleyhisselatü Selam huzuruna girmediğim bir zaman idi. 1451 Hafsa Annemiz'den Aleyhisselatü Selam müezzin sabah ezanını bitirip sabah namazının vakti başlayınca farz namaza kahmet getirilmesinden önce kısa iki rekat namaz kılar idi. 1452 salimden o da babasından ve vesselam cumadan sonra iki rekat nafile sünnet namaz kılar idi 1453 Ayşe annemizden ve vesselam sabahın farzından önce iki rekat namaz kılınca şayet bir ihtiyacı var ediyse bunu benimle konuşur yok idiyse namazı kıldırmaya çıkar idi 1454 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam yatsı ile sabah arasında her iki rekatta bir selam vermek ve son bir rekatta da vitir kılmak üzere on rekat namaz kılar idi. Sonra müezzin sabah ezanını bitirince kısa iki rekat namaz kılar. Ardından müezzin kendisini çağırmaya gelinceye kadar yan üstü yatar. O gelince de onunla beraber namaza çıkar idi. 1455 Ebu Hureyri'den Ali ve Vesselam namaz için kâhmet getirildiğinde artık kendisi için kâhmet getirilen bu fazdan başka hiçbir namaz kılınmaz. 1456 yine aynı. 1457 İbni Buheyni'de bir gün namaza kâhmet getirilmiş. Aleyhissalâtu vesselâm'da o iki rekatı yani sünneti kılan bir adam görmüştü de ona gizlice bir şey söylemişti. Sonra ve vesselâm namazı bitirince cemaat ona ne söyledi diye sordular. O da sabahı dört rekat olarak mı kılıyorsun buyurmuş 1458 Ebu Hureyreden Aleyhisselatü Vesselam namaza kâmet getirildiğinde artık kendisi için kâmet getirilen bu farzdan başka hiçbir namaz kalınmaz. 1459 Muayim bin Hemmer Muayim bin Hammar el Katafaniden Aleyhisselatü Vesselam yüce Allah buyurdu ki Adem oğlu benim rızam için günün başında dört rekat kıl. Ben de o günün sonundaki endişelere, belalara ve ihtiyaçlara karşı sana kafi geleyim buyurdum. 1460 Ümmü Haneden Ali ve Vesselam'ı kuşluk namazı kılarken gördüm. Ali ve Vesselam Mekke'nin fethedildiği gün kendi evinde gusül yapmış. Sonra 8 rekat namaz kılmıştı. Ümmü sözünün devamında ben Ali ve Vesselam'ın ondan daha kısa namaz kıldığını görmedim. Bununla beraber o bu namazında ruku ve secdelerini tam yapıyordu. 1461 Ümmühani'den Ümmühani bint Ebi Talib'i işitmiş. O rivayet ediyormuş ki feth Mekke'nin fethedildiği yıl ve Vesselam'ın yanına gitmiş. Ve o kız onu Kızı Fatıma kendisini bir kumaşla perdelemiş olduğu bir halde Gusül yaparken bulmuş. Ümmühani ben de ona selam verdim. Bu bir kuşluk vaktiydi. Aleyhisselatü Vesselam kim bu, kad bu kadın dedi. Ben Haniyim dedim. Nihayet kustu bitirince kalktı. Tek bir kumaşa bürünmüş olarak 8 dekat namaz kıldı. Sonra namazı bitirince döndü. Ben de ya Resulullah dedim. Anamın oğlu Ali benim kendisine eman verdiğim bir adamı yani Hubeyre'nin oğlu falanı öldüreceğini söyledi. Siz ne buyurursunuz? Bunun üzerine ve Vesselam senin eman verdiğin kimseye muhakkak ki biz de eman verdik ümmühani dedi 1462 Ebu Hureyre'den dostum ve vesselam bana ölünceye kadar bırakmayacağım şu üç şeyi tavsiye etti uyumadan önce vitir namazı kılmayı her aydan üç gün oruç tutmayı kuşlukta iki rekat namaz kılmayı buyurdu 1463 Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam kuşluk nafile namazını ne yolculukta ne de muhkimlikte kılmadı. 1464 Abdurrahman bin Ebu Bekir'den babası kuşluk namazı kılan bazı insanlar gördü de şöyle dedi. İyi bilin ki bunlar ne Resulullah'ın ve ne de asabını kılmadıkları bir namaz kılıyorlar. 1465 Zeyd bin Erkam'dan ve Vesselam bir defasında onların yanına Güneş'in doğuşundan sonra namaz kılarlarken çıktı da şöyle buyurdu. Evvabin namazı yavru develerin ayakları kumların hararetinden yandığı vakitte kılınır. 1466 İbn Ömer'den ve Vesselam gece ve gündüzün nafile namazları ikişer ikişer kılınır. Onların yani veki ile Gunder'in biri ise 2 rekat 2 rekat, iki rekat dedi. 1467 i̇bn Ömer'den Bir adam ve Vesselam'a gece namazını sordu. O da şöyle buyurdu. Gece namazı ikişer ikişerdir. Nihayet birini sabah namazının vaktinin girmesinden korktuğu zaman kılmış olduğu rekatları tekleyecek olan tek bir namaz kalsın. 1468 Abdullah bin Selam'dan Aleyhissalatü Vesselam Medine'ye geldiğinde halk onu gözlemeye çıktı. Ve gelişini uzaktan görünce Allah'ın elçisi geldi. Allah'ın elçisi geldi dediler. Ben de karşılamaya çıkanlarla beraber çıktım. Derken yüzünü gördüğüm zaman anladım ki onun yüzü hiç yalancı yüzü değil. Sonra ondan duyduğum ilk şey şöyledi, şöyleydi. Ey insanlar selamı yayın, yemek yedirin, yakınlarla alakayı devam ettirin. Ve insanlar uyurken geceleyin namaz kılın ki cennete selametle girersiniz. Allahu Akbar. 1469 El Ahnef bin Kays'tan Bir gün Dumeşk Camii'ne girdim. Bir de ne görsem bir adam çokça ruku ve secde ediyor. Kendi kendime dedim ki dışarı çıkmayayım da şu adam namazdan çift rekatta mı yoksa tek rekatta mı ayrıldığını bilecek mi bakayım. Nihayet namazını bitirince ey Allah'ın kulu. Namazdan çift rekattan mı yoksa tek mı ayrıldığını biliyor musun? dedim. O da ben bilmiyorsam şüphe yok ki Allah bilir. Sonra da şöyle dedi: Muhakkak ki ben dostum Ebu Kasım'ı şöyle buyurken işittim. Allah senin için, Allah için bir secde yapan hiçbir kul yoktur ki Allah bu secde sebebiyle onu bir derece yükseltmiş ve bir derece bu secde sebebiyle ondan bir günahı, günahı indirmiş olmasın. Bunun üzerine ben Allah sana merhamet etsin sen kimsin dedim ben Ebu Zerim dedi el ahnef dedi ki o zaman onun şahsiyeti karşısında nefsim bana küçük ve önemsiz göründü 1470 Ebu Evfa'dan Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethi ile Ebu Cehil'in öldürüşü ile müjdelendiğinde iki rekat olarak kuşluk namazı kıldı 1471 1471 Kays bin saatten el gelmiş ve oradaki mecusileri kendi mecusu başkanlarına secde ederken gördüm. Bundan dolayı Medine'ye dönünce Ya Resulallah, sana secde etsek mi dedim. O da şöyle dedi. Bir kimseye secde edilmesini emretseydim Allah'ın kadınlar üzerine yüklediği koca hakkı sebebiyle kadınlarına kocalarına secde etmelerini emrederdim. 1472 Ebu Hureyde'den, Ebu Burayde'den, o da babasından, bir gün bir bedevi aleyhissalatü vesselama gelip şöyle dedi. Ya Resulullah, bana izin verdi, sana secde edeyim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, birine bir mahluka secde etmesini emredecek olsaydım, kadına kocasına secde etmesini emrederdim. 1473 İbni Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam Necm Suresi okudu da onda sureyi bitirince secde yaptı. Bunun üzerine herkes secde yaptı. Sadece bir ihtiyar secde etmeyerek bir avuç çakıl taşı alıp bunu alnına kaldırdı ve bu bana yeter dedi. 1474 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün bize bir hutbe-i irad buyurdu ve Sad Suresini okudu. Secde ayetini geçince de inip secde etti. Onunla beraber biz de secde ettik. Bu süreyi bir kere daha okudu. Secde ayetine ulaştığında biz secde etmek için hazırlandık. Bizim hazırlandığımızı görünce şöyle buyurdu. Bu secde ayeti sadece bir peygamberin tevbesidir. Fakat ben sizin secde etmeye hazırlandığınızı gördüm. Bunun için secde edelim. Sonra da inip secde etti. Onunla beraber biz de secde ettik. 1475 i̇bn Abbas'tan. O saat suresindeki secde ayetinde secde etme hakkında bu secde Aleyhisselatü Vesselam'ın onda secde ettiğini gördüğüm halde yapılması kesin şekilde emredilen secdelerden değildir. 1476 Ebu Seleme'den Ebu Hureyri'yi Şakkat suresinde secde ederken gördüm. Bu secde edişi sebebiyle ona kendisinde secde edilmeyen bir surede secde ediyorsun denildi de. O şüphe yok ki ben aleyhissalatü vesselam'ı onda secde derken gördüm. Buyurdu. 1477 yine aynı. 1478 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Şakkat suresinde secde etti. 1479 Ebu Hureyre'den biz aleyhissalatü vesselam'la beraber bize es semain Şakkat ve İkra suresinde secde ettik 1480 Zeyd bin Sabit'ten Aleyhissalatü Vesselam Necm suresini okudu da onda secde etmedi 1481 Ayşe annemizden ve Vesselam Yahsi ile sabah arasında her iki rekatta bir selam vermek son bir rekatta da vitir kılmak üzere 11 rekat namaz kılar ve nafile namazında başını secdeden kaldırmasından önce birinizin 50 ayet okuyacağı kadar uzun secde derdi. Nihayet müezzin sabah namazına ilk çağrıyı bitirince kısa 2 rekat namaz kılar. Sonra müezzin kendisini çağırmaya gelinceye kadar yan üstü yatar. O gelince de onunla beraber namaza çıkardı. 1482 Ebu Seleme'den Hz. Ayşe'ye Resulullah'ın gece namazını sordum. Aleyhisselatü Vesselam gecede 13 rekat namaz kılardı. Şöyle ki önce 8 rekat namaz kılar sonra 3 veya sonra üç vitir kılar, ardından oturarak iki rekat namaz kılar. Bu namazında rüku etmek istediğinde ayağa kalkıp rüku ederdi. O sabah namazının ezanıyla kahmet arasında da iki rekat namaz kılardı. 1483 saat bin Hişam'dan. O karısını boşamış ve bir kısım gayrimenkulünü satıp silah ve ata yatırmak için Medine'ye gelmişti. Derken Ensar'dan bir toplulukla karşılaşmış ve onlara bu niyetini açmış. Bunun üzerine onlar Bizden altı kişi Resulullah zamanında bunu yapmak istemiştik. O bunları bundan men etti ve sizin için bende uyulacak bir örnek yok mu dedi. Bundan sonra o Basra'ya geldi. O bize anlattı ki orada Abdullah bin Abbas'tan karşılaşmış ve ona vitir namazını sormuş. O da sana ve Vesselam'ın vitir namazını insanların en iyi bilenine haber vereyim mi demiş. Ben de evet söyleyin demiştim. O bunu en iyi bilen müminlerin annesi Ayşe'dir. Binaenaleyh bunu ona gidip sor. Sonra bana dön ve sana anlattığı şeyleri bana anlat demişti. Bunun üzerine ben hakimin ehfele geldim ve ona birlikte müminlerin annesi Ayşe'ye gidelim dedim. O doğrusu ben ona gelmem. Çünkü ben onu şu iki grubun yani Ali ile Muaviye gruplarının anlaşmazlıklarına katılmaktan men etmiştim de o gitmekte ısrar etti. Karşılığını verdi. Ben Allah aşkına geleceksin dedim. Birlikte Ayşe'nin yanına gelip selam verdik. O hakimin sesini tanıdı. Bu sebeple benim için bu kim dedi. Ben Hişam'ın oğlu Sağdım dedim. Hişam kim dedi. Amr'ın oğlu Hişam dedim. O sözüne şöyle dedim. O ne iyi bir kişiydi. Uhud savaşında şehit edildi. Ben bize Resulullah'ın ahlakından bahsedin dedim. O Kur'an oku. O Kur'an okumuyor musun dedi. Evet okuyorum dedim. İşte o Kur'an Resulullah'ın ahlakıdır cevabını verdi. Bunun üzerine ben kalkmak ve Allah'a kavuşuncaya kadar artık hiç kimseye bir şey sormak istememiştim. Fakat gece kalkışı meselesi aklıma geldi. Bu sebeple bize Resulullah'ın gece kalkışından yani gece ihyasından, gece namazından bahsedin dedim. O ey örtüsüne bürünen suresini okumuyor musun dedi. Evet okuyorum dedim. O işte bu surenin başında emredilenler aleyhissalatü vesselamın gece kalkışında yaptığı şeylerdi. Bu surenin baş tarafı indirilmişti de aleyhissalatü vesselam ve ashabı kalkıp ayakları şişinceye kadar namaz kılmışlardı. Bu surenin sonu ise 12 ay gökte tutuldu sonra indirilmiş ve böylece gece kalkıp namaz kılmak fazlaken nafile olmuştu. Bunun üzerine ben kalkmak vallaha kavuşuncaya kadar artık hiç kimseye bir şey sormak istememiştim. Ancak vitir namazı aklıma geldi ve bize ve vesselamın vitir namazından bahset dedim. O da Aleyhisselatü Vesselam uyuduğu zaman nısrağını benim yanıma koy. Sonra Allah onu uyandırma dediği vakit uyandırır. O da sadece 8. rekatında oturup Allah'a hamd Rabbına dua etmek. Sonra selam vermeyerek ayağa kalkmak. Nihayet 9. rekatında oturup Allah'a hamd ile Rabbına dua etmek. Ve bize işittirecek şekilde bir selam vermek üzere 9 rekat namaz kılardı. Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra oturarak 2 rekat daha namaz kılardı. İşte yavrucuğum bu 11 rekat eder. Peygamber aleyhisselam yaşlanıp et tutunca yani kilo alınca sadece 6. rekatta oturup Allah'a hamd ve Rabbına dua etmek sonra da bir selam vermek suretiyle 7 rekat namaz kılmaya başladı. O bundan sonra oturarak 2 rekat daha namaz kılıyordu. İşte yavrucum bu da 9 rekat eder. Aleyhisselatü Vesselam uyku veya bir hastalık ağır basıp da bu gece namazını kılamadığı zaman ise o gündüz 12 rekat namaz kılardı. Ayrıca Ali sallallahu aleyhi ve bir adet edindiğinde ona devam etmeyi severdi. Allah'ın Peygamberi Ali sallallahu aleyhi ve hiçbir gece sabahlayıncaya kadar namaz kılmamış, Kur'an'ın tamamında bir gecede hiç okumamış, Ramazan dışında hiçbir ayda tamamen oruçla geçirmemiştir. 1484 Ebu Hureyreden Ali sallallahu aleyhi ve sonra en faziletli namaz gecenin son üçte birinde kılınan namazdır. 1485 Ömer İbnü'l Hattab'dan Aleyhissalatu vesselam kim mutat ibadeti namaz kılap, kılıp Kur'an okumasını veya bundan bir şeyi uya kalıp yapmazsa da sonra bunu sabah namazı ile öğle namazı arasında okuyup namaz kılarsa bu onun hakkında sanki onu geceleyin okuyup namaz kılmış gibi yazılır. 1486 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatu vesselam Yüce Allah her gece gecenin son yarısında veya gecenin son üçte birinde dünya semasına alt göğe iner ve tan yeri ağarıncaya yahut ibadet eden kimse sabah namazını bitirip kalkıncaya kadar şöyle buyurur. Bana dua eden kimsedir ona icabet edeyim. Benden bir şey isteyen kimdir bunu ona vereyim. Benden bağış dileyen kimdir onu bağışlayayım. Evet. 1487 Ebu Hureyre'den ve Vesselam, ismi yüce olan Rabbimiz her gece gecenin son üçte biri kaldığı zaman dünya semasına alt göğe iner ve fecda kadar şöyle buyurur. Kim bana dua eder ona icabet edeyim. Kim benden bağış diler onu bağışlayayım. Kim benden bir şey ister bunu ona haber vereyim. 1488 Cubeir bin Mutim'den ve Vesselam, yüce Allah her gece dünya semasına alt göğe iner ve şöyle buyurur. Bir şey isteyen var mı? Bunu ona haber vereyim. Bağışlayan var mı? Bunu bağışlayayım. 1489 Rufa bin Arabel Cühinde Aleyhissalatü vesselam gecenin yarısı ve üçte biri geçince Allah dünya semasına iner. Sonra tan yeri ağarıncaya kadar şöyle buyurur. Kullarımı benden başkasına sordurmayacağım. Benden bir şey isteyen kimdir? Bunu ona haber vereyim. Benden bağışlayan kim onu bağışlayayım. Bana dua eden kim ona icabet edeyim. Evet. 1490 1490 Atabeynice'den Rıfa ona haber vermiş. Gelih salat ve Yani yukarıdaki hadisin aynısı. 1491 yine aynısı. 1492 Ebu Hureyre'den Ali salat ve Ümmetimi güçlüğe düşürmek korkusu olmasaydı onlara her namaz kılacaklarında misfak kullanmayı emreder ve yatsı namazının vaktini gecenin üçte birine kadar geciktirirdim. Çünkü gerçek şu ki gecenin ilk üçte biri geçince Allah dünya semasına iner ve tan yeri ağarıncaya kadar orada kalmaya devam eder. Bu esnada bir sözcü şöyle der, bir şey isteyen kimse yok mu ona bu isteği verilecek dua eden kimse yok mu ona icabet edilecek şifa dileyen bir hasta yok mu ona şifa verilecek bağış dileyen bir günahkar yok mu o bağışlanacak 1493 İbn İsâ'dan bana amcam Abdurrahman bin Yeser Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in azatlısı oğlu Ubeydullah'tan o da babasından o da Ali'den o da Ali sallallahu aleyhi ve naklen deyip yukarıdaki hadisin aynısını nakletmiştir 1494 İbn Abbas'tan, Resulat ve Resulam geceleyin tevhidle kalktığı zaman yaptığı dua şöyleydi: "Ya Allah, Hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve bunların içindekilerin nuru sun. Hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve bunların içindekilerin devamlı yöneteni ve koruyanısın. Hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve bunların içindekilerin sahibisin. Sen hakkın ta kendisisin. Sözün haktan ibaret. Vaadin de seraba haktır. Sana kavuşmak ve cennet haktır. Cehennem haktır. Öldükten sonra dirilmek haktır. Peygamberler hak. Muhammed hak. Ya Allah sadece sana bağlandım. Yalnız sana inandım. Ancak sana güvendim. Sadece sana yöneldim. Yalnız senin yardımın sayesinde düşmanlarla mücadele ettim. Sadece senin hükmüne başvurdum. Artık önce yaptığım, sonra yaparsam sandığım, açıktan yaptığım, gizlice işlediğim günahlarımı bana bağışla. Öne alan ancak sensin. Sonraya bırakan da yalnız sensin. Senden başka hiçbir ilah yok. Her türlü güç ve kuvvet de ancak seninle 1495 Ebu Mesudan aleyhissalatü Selam kim bir gecede Bakara suresinin son iki ayetini okursa bunlar o gece kötülüklere karşı ona yeterler. 1496 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Allah hiçbir şeyi Allah'ın kitabını okumayla teganni yapan yani onu yüksek sesle okuyan bir peygamberi dinlemesi gibi dinlememiştir. 1497 Ayşe annemizden. Ali sallatü vesselam Ebu Musa'ya Kur'an okurken işitmiş. Sonra bunun üzerine hakikaten buna Davut ailesinin namelerinden yani güzel ve ahenkli okuyuşundan verilmiş. 1498 Sağdan Ali sallatü vesselam Kur'an'ı güzel okumaya çalışmayan, Kur'an ile tegamünü yapmayan bizden değildir. 1499 Ebu Hureyre'den Ali sallatü vesselam Allah hiçbir şeyi Allah'ın kitabını okuma ile teganni yapan bir peygamberi dinlemesi için gibi dinlememiştir. 1500 Ebu Said İbnü'l Mualladan Ali sallallahu aleyhi ve selam bir gün mescitte namaz kılıyorken bana rastladı ve beni çağırdı. Ben de namazda olduğum için çağrısına hemen icabet etmedim. O zaman şöyle dedi. Allah Ey iman edenler, sizi çağırdığı zaman Allah'a velasına icabet edin diye Allah buyurmadı mı? Sonra mescitten çıkmadan önce bana Kur'an'ın en büyük suresi olan bir sureyi öğreteceğini söyledi. Nihayet mescitten çıkmak istediğinde şöyle dedi. Kur'an'ın en büyük suresi Fatiha suresidir. Kur'an'da size verildiği bildirilen evet. Namazın her rekatında tekrarlanan 7 ayet Aleykümselam ve Kur'an'ın özeti de bu suredir. Buyurdu. 1501 Abdullah bin Amr'dan Aleyhissalatü Vesselam Kur'an'ı 3 günden az bir zamanda okuyup bitiren kimse onu hakkıyla anlayamaz. Buyurdu. 1502 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam Ezana başlanıldığında şeytan ezanı işitmemek için yerlenerek arkasını dönüp gider ezan bitince döner sonra kahmet getirildiğinde o yine arkasını dönüp yerlenerek gider. Kahmet bitince de namaz kılarken kişiyle nefs arasında vesveselerini sokmak için dönüp gelir ve daha önce kişinin hatırına gelmeyen şeyler için şunu hatırla şunu hatırla deyip bunları ona hatırlatır. Öyle ki adam kaç rekat kıldığını bile bilemez hale gelir. İşte biriniz kaç rekat kıldığını bilemediğinde oturduğu yerden iki secde yapsın. 1503 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam Bir kimse kaç rekat kıldığını Üç mü kıldığını yoksa dört mü kıldığını Bilmediği vakit, vakit Kalkıp bir rekat namaz kılsın Bundan sonra da iki secde yapsın. Neticede o beş rekat kılmış olursa bu iki secde namazını altı rekata çıkaracak. Onun için namazını çift rekatlı yapar. Şayet dört kılmış, dört kılmış olursa böylece namazını tam kılmış olacağı için bu iki secde namazını bozmaya çalışan şeytanın burnunu yere sürtme olur. 1504 Ebu aleyhi ve Selam bir gün öğle ve ikindi namazlardan birini kıldırmıştı da iki rekat kıldırıp sonra selam verdi ve kalkıp mescitte el nemesine duran bir kütüğün yanına dikildi elini de üzerine koydu bunun üzerine aceleci bazı insanlar dışarı çıktı ve namaz kısaltıldı demeye başladı o cemaatin içinde Ebu Bekir ve Ömer de vardı fakat bir şey söylemedi cemaatin içinde Zul Yedeğin isimli elleri uzun bir adam vardı o ya Resulullah sen namazı unuttun da mı noksan kıldın yoksa kısaltıldı mı dedi unutmadım namazda kısalmadı dedi sonra cemaate hitaben böyle mi oldu diye sordu onlar evet öyle oldu dedi bunun üzerine ve vesselam dönüp cemaate geri kalan rekatları tamamladı sonra selam verdi ardından tekbir alıp uzun bir secde yaptı sonra başını secdeden kaldırdı sonra tekbir aldı ve önce yaptığı gibi secde yaptı sonra başını secdeden kaldırdı ve namazdan ayrıldı Evet. 1505 yine aynı. 1506 Abdullah'tan Ali ve vesselam bir defasında öğle namazını 5 rekat kıldırdı da böyle kıldığı ona söylendi. O da iki secde yaptı. 1507 İbni Buhayne'den Ali salatü vesselam bir gün bize 2 rekat namaz kıldırdı. Sonra teşehhüte oturmayarak ayağa kalktı. Cemaat de ayağa kalktı. Nihayet namazı bitirdiğinde biz selam vermesini bekledik. O ise selam vermeden önce oturduğu halde iki secde yaptı. Sonra selam verdi. 1508 Malik İbni Buheyneden yine aynı. 1509 Ziyad bin İlâkadan El-Mugüreb'in şube bir gün bize namaz kıldırdı da iki rekat kılınca oturmayarak ayağa kalktı. Bunun üzerine arkasındakiler onu uyarmak için tesbih getirdiler. Subhanallah dedi. O ise onlara kalkmalarını işaret etti. Nihayet namazı bitirince selam verdi ve ardından sehiv secdelerini yapıp tekrar selam verdi. Sonra da Ali ve vesselam bize böyle yaptı dedi. 1510 Maviye İbn Hakem es-Sülemi'den. Bir ara ben Ali ve vesselam ile beraber namazdaydım. Derken cemaatten bir adam aksırı verdi. Ben de aksıran bir kimseye söylendiği gibi Allah, Allah sana merhamet etsin dedim. Bunun üzerine cemaat gözlerini bana dikip adeta gözleriyle beni kuşattılar. Ben de helak olasıcalar size ne oluyor da bana böyle bakıyorsunuz dedim. O zaman cemaat beni susturmak için ellerini uyduklarına vurdular. Ben onların beni susturduklarını görünce size ne oluyor da beni susturuyorsunuz dedim. Ama yine de sustum. Nihayet ve vesselam anam babam ona kurban olsun. O ne ondan önce ne de ondan sonra onun kadar güzel öğreten hiçbir öğretmen görmedim. Namazını bitirip dönünce vallahi o beni ne dövdü ne azarladı ne de bana kötü söz söyledi. Fakat şöyle dedi. Muhakkak ki şu namazımızda insan kelamından hiçbir şey söylemek uygun olmaz. O ancak tesbih tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir. 1511 aynı. 1512 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam namazda İki siyahın öldürülmesini emretti. Yılan ve akrep. 1513 Yağla bin Umeyye'den Ömer bin Hattaba dedim ki Yüce Allah yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size fenalık yapmalarından korkuyorsanız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur buyurmuştur. Şimdi insanlar güven içinde. Yine de seferde namazlarını kısaltıyorlar. O şu karşılığı verdi şaştığın şeye ben de şaşmış ve onu ve vesselam'a sormuştum bu Allah'ın size verdiği bir sadakadır binaenaleyh onu kabul edin buyurdu 1514 Salim'den o da babasından ve vesselam veda haccında Mina'da dört rekatli namazları iki rekat olarak kıldı Mina'da dört rekatli namazları halifelikleri esnasında Ebu Bekir ve Ömer de iki rekat kıldı Osman'da halifeliğinin başlarında iki rekat ancak o daha sonra onları dört rekat olarak kıldı. 1515 Enes'ten Öyle'yi Medine'de Aleyhisselatü ile beraber dört rekat olarak kıldık. Sonra Mekke'ye gitmek üzere yola çıktık. Ve ikindiği onunla beraber Zulhuleyfe'de iki rekat olarak kıldık. 1516 Enes'ten ve Vesselam Medine'de Öyle'yi dört rekat Zulhuleyfe'de iki rekat olarak kılmış idir. 1517 Ayşe annemizden Muhakkak ki namaz ilk farz kılında 2 rekat olarak farz kılındı. Sonra yolculuk namazı öylece 2 rekat olarak kaldı. Memleketinde oturan namaz ise 4 rekat oldu. 1518 Enes'ten ve Vesselam ile beraber Mekke'ye gitmek üzere yola çıktık da o Mekke'ye gelinceye kadar namazları kısaltarak kılmaya devam etti. Orada da namazlarda kısaltma yaparak 10 gün kaldı. Bu olay veda açında oldu. 1519 Aleyhisselatü Vesselam muhacirin haç ve ümre ibadetini yaptıktan sonra Mekke'de kalışı 3 gündür. 1520 İbnül Hadremit'ten Aleyhisselatü Vesselam muhacirler için Mekke'de Kurban Bayramı'nın 4. günü yapılan dönüş Seder tavafından sonra 3 günden daha kalmalarına izin verdi. 1521 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Binit devesinin üzerinde doğuya doğru namaz kılardı. O faz namazı kılmak istediğinde ise devesinden iner ve kıbleye yönelirdi. 1522 Amr bin Rabia'dan Aleyhisselatü Vesselam'ı Binit devesi üzerinde hangi yöne döneriydiyse başıyla o tarafa işaret ederek nafile namaz kılarken gördüm. Aleyhisselatü Selam bunu farz namazdan yapmazdı. 1523 Muaz bin Cebel'den biz ve vesselam ile beraber Tebük gazisi yılında sefere çıktık. O bu sefer esnasında namazları cem ediyordu da bir yerde öğle ile ikindi birlikte kıldırdı. Sonra çadırına gitti. Sonra vakit gelince çadırdan çıktı ve akşam ile yatsıyı birlikte kıldırdı. 1524 Ebu Eyyub el Ensar eden ve vesselam akşam ve yatsıyı müzdelife de kıldı da onları cem etti. 1525 Abdullah bin Ömer'den ve Selam gitmekte acele ettiğinde akşam ile yatsıyı cem ederdi. 1526 Seleme bin Kuhayl'den Said bin Cübeyr bize Müzdelife'de akşam namazının kavmetiyle 3 rekat namaz kıldırdı. Selam verince kalkıp 2 rekat olarak yatsıyı kıldırdı. Sonra İbn Ömer'den rivayet etti ki o kendilerine bu yerde bulunan aynısını yapmıştı. İbn Ömer'de rivayet etmiştik ve Selam bu yerde bunun aynısını yapmıştı. 1527 yine aynı. 1528 K bin Malik'ten herhangi bir yolculuktan ancak gündüz kuşluk vaktinde gelir. Sonra mescide girip iki rekat namaz kılar. Sonra da halkla görüşmek için otururdu. 1529 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam ile beraber Necit tarafına bir savaşa gittim. İşte bu savaşta düşmanla karşı karşıya geldik ve onlara karşılıklı dizildik. Derken namaz vakti geldiğinde ve vesselam bize kıldırmak üzere namaza durdu bizden bir topluluk onunla beraber namaza duydular geri kalan diğer topluluk ise düşmana yöneldi aleyhissalatü vesselam da kendisiyle beraber onlarla bir iki bir rükü ve iki secde yaptı sonra bunları ayrılıp namaz kılmamış olan topluluğun yerini aldılar bu sefer namaz kılmamış olan topluluk geldi aleyhissalatü vesselam onlarla da bir rükü ve iki secde yaptı sonra aleyhissalatü vesselam selam verdi Bundan sonra oradaki Müslümanlardan her biri nöbetleşe, kendi başına bir rükü ve iki secde yaptı. 1530 Sehir bin Ebu Hasme'den o korku namazı hakkında şöyle dedi. İmam bir topluluk düşmanla karşı karşıyayken diğer topluluğa namaz kıldırır. Şöyle ki o beraberindekilerle bir rekat namaz kıldırır ve bunlar arkadaşlarının düşman karşısındaki saf yerlerine giderler bu sefer onlar gelir ve imam onlara da bir rekat namaz kıldırır sonra onlar kendi başlarına bir rekat daha eda ederler 1531 yine aynı 1532 Ebu Said El Hudri'den Hendek savaşında geceden uzun bir zaman geçinceye kadar namaz kılmaktan alıkonulduk nihayet bize kifayet edildi bu yüce Allah'ın şu sözünde açıklanan durumdadır Allah savaşta yardımıyla müminlere yetti Allah güçlüdür Üstündür. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Bilal'a çağırdı ve ona emretti de o kahmet getirdi. Öğle namazını kıldırdı ve onu daha önce vaktinde kıldırdığı gibi güzelce eda etti. Sonra ona emretti ikindi namaz için kahmet getirdi o da onu kıldırdı. Sonra ona emretti akşam namaz için kahmet getirildi yine kıldırdı. Sonra yatsı için kahmet getirtti onu da kıldırdı. Bu olay fakat bir tehlikeden korkarsanız yaya yahut bineye binmiş olarak kılın ayeti ilmesinden önce oldu. Evet. Namazın kazası vardır diyenlere duyurulur. 1533 Ebu Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam Güneş ve Ay insanlardan birinin ölümünden dolayı tutulmazlar. Fakat onlar Allah'ın ilmine galalet eden ayetlerinden iki ayettir. Binaenaleyh onu yani güneş tutulduğunu veya Allah'ın ayetlerini gördüğünüz zaman kalkıp namaz kılın. 1534 yine aynı 1535 Ayşe annemizden Yahudi bir kadın onun huzuruna girmiş ve Allah seni kabir azabından korusun diye dua etmiş. Ayşe de bunun üzerine ben Ali sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde ona insanlara kabirlerinde azap ediliyor mu? O Allah'a sığınırım. Böyle şey olur mu dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah vakti bineğine binip çıktı derken güneş tutuldu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem de dönüp geldi ve bineğinden indi. Sonra Devamlı orada namaz kıldırdı. Yerinde gidip namaza durması durdu. Cemaatle arkasından namaza durdu. O kıyamı uzattı. Sonra rüküye vardı. Rüküyü uzattı. Sonra doğruldu. Bu kıyamı birinci kıyamdan daha az olmak üzere uzattı. Sonra tekrar rüküye vardı. Bu rüküyü de birinci rüküden az olmak üzere uzattı. Sonra secdeye gidip iki secde yaptı. Sonra ayağa kalkıp bunun aynısını yaptı. Nihayet güneş açıldı. ve vesselam bundan sonra Şüphe yok ki ben sizi kabirlerinizde deccal imtihanı gibi imtihanı çekilirken görüyorum. Allah'ım muhakkak ki ben kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Buyurdu. 1536 yine aynı 1537 aynı 1538 Ayşe annemizden bir gün güneş tutuldu da aleyhissalatü vesselam namaz kıldırdı diye yukarıda akadisinin aynısını anlattı. 1539 Esma'dan Aleyhisselatü Vesselam güneş tutulduğu zaman sadaka verilmesini emretti. 1540 yine aynı. 1541 Abdullah bin Zeyd'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan yağmur dilemek üzere halkı namaza çıkardı ve kıbleye dönüp ridasını kaftanını ve abasını ters düz etti. 1542 1542 Temim'den o da amcasından Ali sallallahu aleyhi ve kendileri için Allah'tan yağmur dilemek üzere halkı namaza çıkardı ve kalkıp ayakta Allah'a dua etti. Sonra kıble tarafına yönelip ridasını ters düzetti. Bunun üzerine yağmur yağdı. 1543 NS'ten Ali sallallahu aleyhi ve yağmur duasından başka dua evinden hiçbir şeyde ellerini Allah Resulü kaldırmazdı. 1544 i̇bn Ömer'den: Ömer'den ve Vesselam biriniz Cuma'ya gelmek istediği zaman gusül yapsın. 1545 Ebu Said El-Hudri'den ve Vesselam Cuma günü gusletmek ihtilam olan yani buluğa ermiş olan herkese vaciptir. 1546 yine aynı 1547 Ebu Seleme Bin Abdurrahman'dan o da Ebu Hureyre'den bir defasında Ömer İbn-i Hattab hutbe okuyordu. Derken bir adam içeri girdi. Ömer'de üstü kapalı söz dokundurdu. Bunun üzerine o, Ya Emre'l-Mü'minin ezanı duyunca, abdest almaktan fazla bir şey yapmadım, ancak gelebildim dedi. Bu sefer Ömer, bir de sadece abdest almışsın. Aleyhissalatü Vesselam, biriniz Cuma namazına gelmek istediği zaman, bu söz yapsın Buyurken işitmemişmişsin. İşitmedin ne? diye sordu. 1548 Hasan'dan, o da Semure'den. Aleyhissalatü Vesselam, kim cuma namazı için abdest alırsa bu ona kafidir ve ne güzel iştir. Kim de gusül yaparsa bu daha faziletlidir. 1549 Selman el Farisi'den aleyhissalatü vesselam Kim cuma günü gusül yapıp elinden geldiği kadar temizlenir, sonra saçını ve sakalını tarayıp kendi yağıyla yağlanır, evinin güzel kokusundan sürünür, sonra camiye gider ve yan yana oturan iki kişinin arasını ayırmaz, Allah tarafından kendisi için takdir edilen namazı kılar İmam hutbe okumaya çıktığında da susarsa o gün ile diğer Cuma günü arasındaki günahları bağışlanır. 1550 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Cuma günü sabah namazında secde ile İnsan Suresini okurdu. 1551 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Cuma'ya önce giden kimse bir deve kurban veren gibi sevap alır. Sonra onu takip eden kimse bir sığır kurban veren gibi sevap alır sonra onu takip eden bir koyun kurban veren gibi sevap alır. İmam minber üzerine oturduğunda ise bu sevapların yazıldığı sayfalar dürülür ve bunlar yazan melekler yapılacak ibadeti dinlemek üzere otururlar. 1552 Ebu Hureyre'den Vesselam, Cuma günü olduğu vakit melekler camilerin kapılarına oturur ve cumaya gelenleri yazarlar. Nihayet imam gidip Minberin üzerine oturunca bu melekler Cuma'ya gelenlerin sevaplarının yazıldığı sayfelere dürer ve ibadeti dinlemek üzere içeri girerler. 1553, Rubeir bin Avvamdan: Biz Ali Selamet ve Selam ile beraber Cumağa kılar, sonra dönüp Kanmanoğulları kalesindeki gölgeye koşardık da bu gölge ancak ayak yerlerimizi kaplardı. 1554, Seleme İbn el Ekvadan, biz Ali Selam ve Selam ile beraber Cuma'yı kılardık. Sonra duvarların gölgelenilecek bir gölgesi henüz meydana gelmediği halde camiden ayrılırdık. 1555, Ebut eşaş'tan Ali Selam ve Selam, kim Cuma günü başını iyice yıkar ve gusül yapar. Sonra erken davranır ve camiye erken gider. Sonra da imama yakın bir yere oturup susar. Ve İmam namazdan ayrılıncaya kadar lüzumsuz bir iş yapmazsa ona atacağı her adıma mukabil bir yılın amelinin yani gündüz orucuyla gece ibadetinin sevabı gibi sevap verilir. 1556 Ebu Kureyre'den ve Vesselam Cuma'da İmam hutbe okuyorken arkadaşına sus denildiğinde lüzumsuz bir iş yapmış olursun. 1557 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Cuma'da imam hutbe okuyorken arkadaşına sus dediğinde rüzumsuz bir iş yapmış olursun. 1558 yine aynı. 1559 Cabir bin Abdullah'dan ve Vesselam biriniz imam hutbe okuyorken veya minbere çıkmışken geldiğinde iki rekat namaz kılsın. 1560 yine aynı. 1561 1561 Yine aynı. Biriniz mescide geldiğinde iki rekat namaz kılsın. 1562 Ebu Said el-Hudr'den ve Vesselam bir gün bize bir hutbe irad buyurdu. Ve bu hutbesinde saat Suresini okudu. Bu sözde secde ayetini geçince de inip secde etti. 1563 İbni Uyeyne Amr bin Dinar'dan Ben Câbir bin Abdullah'ı şöyle derken işittim. Bir adam Cuma günü ve Vesselam hutbe okuyorken mescide girdi. Bunun üzerine Namaz kıldın mı dedi. O da hayır dedi. O zaman Ali sallallahu aleyhi ve sallam o halde iki rekat namaz kıl buyurdu. 1564 Ebu Wa'il'den Ammar bin Yasir bize bir hutbe ilâdetti. Hutbesini de belagatli yaptı ve kısa tuttu. Mütalak ben biz kendisine Ebul Yaksan keşke biraz daha uzatsaydın dedik. O da Ali sallallahu aleyhi ve şüphe yok ki kişinin namazının uzun. Hutbesinin kısa olması ince ve derin anlayışının bir belirtisidir. Binaenaleyh şu namazı uzatın, şu hutbeleri ise kısa tutun. Çünkü bir kısım sözlerin, anlatım biçimlerinin, beyanının büyüleme, insanı etkileme gücü vardır. 1565 Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam ile namaz kıldım, onun namazı da muhtedir idi, hutbesi de muhtedir idi. 1566 Ubeydullah Nafiden o da İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve selam ayakta iki hutbe irad buyurur ve bunların arasını bir oturma ile ayırırdı. 1567 Cabir bin Samüre'den Ali sallallahu aleyhi ve aralarında oturduğu iki hutbesi vardı. Bunlarda Kur'an okur ve cemaate öğür ve öğüt verir idi. 1568 Ruveybe Bişir bin Mervan'ı minberin üzerinde ellerini kaldırarak dua ederken gördü ve bunun üzerine Allah şu elleri hayırsız kılsın kılsın. Andolsun ki ben Resulullah'ı minberin üzerinde sadece iki ile işaret ederken gördüm. 1569 yine aynı. 1570 Cabir bin Abdullah'tan. Aleyhisselatü Vesselam minberin yapılmasından önce hutbe okurken bir hurma kütüğünün yanında ona dayanarak ayakta dururdu. Sonra minber yapılınca bu kütük inledi. Öyle ki biz sesini işittik. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam elini üzerine koydu. O da net buldu 1571 yine aynı 1572 aynı 1573 yine aynı 1574 Utbeden Etteh Hak bin Kays Numan bin Beşir El Ensari'ye Cuma günü Cuma namazında Cuma suresinin peşine ikinci rekatte ne okurdu dedi o da Gayşi'ye suresini okurdu dedi 1575 yine aynı 1576 yine aynı 1577 Ebuhureyri'den Bir gün ben ve kaap bir araya geldik. Ben Ali sallatü vesselam'dan rivayet etmeye başladım. O tevrattan anlatmaya başladı. Nihayet cuma günden bahsetmeye geldik. Bunun üzerine ben dedim ki muhakkak Ali vesselam şüphesiz o cuma gününde öyle bir vakit var ki hiçbir müslüman kul esnasında Allah'tan bir hayır isteyerek dua ederken veya hükmen de olsa namaz halindeyken ona rastlamaz ki Allah bu isteğini ona vermesin. 1578 Ebu Sallam'dan i̇bn Ömer ile Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Minber'in ağaç basamakları üzerinde şöyle buyurdu. Bir takım kimseler cumaları kılmamalarından ya kesinlikle vazgeçerler yahut Allah kalplerini mutlaka mühürleyecek. Bunun sonucu olarak onlar kesinlikle gafillerden olacak. 1579 e, Ebul Caat et damriden Ali sallallahu aleyhi ve kim cumayı onu önemsemeyerek kılmazsa Allah onun kalbine mühür basar. 1580 Evs bin Evs'ten. Ali sallallahu aleyhi ve muhakkak ki günlerin en faziletlisi cuma. Adem onda yaratıldı. Sur'a birinci korku üflemesi onda olacak. Ölüm üflemesi onda olacak. Binan aleyh o gün bana çok salavat getirin. Çünkü o gün salavatlarınız bana sunulacak. Bir adam, Ya Resulullah dedi, senin bedenin çürüyüp dağılmışken salavatımız sana nasıl sunulacak? Şüphesiz Allah yere Peygamber'in cesetlerini yemeyi haram kılmıştır. 1581 İbn Ömer'den ve Vesselam Cuma'dan sonra evinde iki rekat namaz kılardı. 1582 Salim'den o da babasından Aleyhisselatü Selam Cuma'dan sonra 2 rekat sünnet kılardı 1583 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Selam sizden kim Cuma'dan sonra namaz kılacaksa Ondan sonra 4 rekat namaz kılsın 1584 Harice bin Huzafel Adeviden, Aleyhisselatü Selam Muhakkak ki Allah size sizin için develerden daha hayırlı olan Ve sizin için yatsı namazıyla fecrin doğması arasındaki zamana koyduğu bir namazla yardım elini uzatmıştır. 1583 Ubadeden ve Vesselam Allah kullarına yalnız beş namaz farz kılmıştır. Kim onları haklarından hiçbir şeyi haklarını küçümseyerek zayi etmeksin yerine getirirse onun Allah katında kendisini cennete sokacağına dair bir ahdi olmuş olur. Kim de onları yerine getirmezse hesap gününde Allah katında hiçbir ahde olmaksın gelir. Artık Allah diler sonra azap eder, diler sonra cennetine koyar. 1586 Talha bin Ubeydullah'tan Bir gün saçı başı dağınık bir bedevi ve Vesselam'a geldi ve Ya Resulullah Allah bana namazdan ne farz kıldı dedi. ve Selam 5 namaz ayrıca orucu farz kıldı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam ona İslam'ın diğer hükümlerini bildirdi. Bunun üzerine bedevi sana ikramda bulunan Allah'a yemin olsun ki ne bunlardan fazla olarak nafile bir şey yapacağım ne de Allah'ın farz kıldıklarından eksilteceğim ve vesselam doğru söylediyse atasına and olsun ki o kurtulmuş demektir dedi eğer doğru söylemişse cennete girmiş demektir 1587 Ali'den şüphesiz vitir namazı farz namaz gibi kesin bir hüküm değildir fakat o sünnettir binaenaleyh onu terk etmeyin 1588 Ebu Hureyre'den ve Selam, şüphe yok ki Allah tektir teki vitri sever 1589 Ayşe annemizden ve vesselam gece namazı 13 rekatta bunlardan son 5 rekatıyla 5 rekatın hiçbir yerinde oturmayarak vitri tek rekatta namaz kılardı nihayet bu 5 rekatın sonunda oturur ve selam verildi 1590 Ebu Eyüp el-Ensari'den ve Selam. 5 rekatle vitir kıl. Eğer gücün yetmezse 3, buna da gücün yetmese 1 rekatle vitir kıl. Buna da gücün yetmesi işaret, ima etmek suretiyle vitir kıl. 1591 aynı. 1592 İbn Ömer'den. Bir adam ve Vesselam'a gece namazını sordu. O da gece namazı ikişer ikişer rekatlar halinde kılınır. Sonunda birini sabah namazını kaçırmaktan korktuğunda kıldığı rekatları vitir, tek rekatla kılmak üzere tek bir rekat namaz kılsın. 1593 Ayşe annemizden ve Selam yatsı ile sabah arasında her iki rekatta bir selam vermek ve son bir rekatta vitir okulmak üzere 11 rekat namaz kılar idi. 1594 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam 3 sure ile yani âlâ kafirun ve İhlas suresi ile vitir namazı kılar idi. 1595 Ayşe annemizden muhakkak ki ve vesselam gecenin her vaktinde vitir namazı kılmış ve nihayet vitrinin vakti seher vaktine varmıştı. Yani son zamanlarda vitrin namazını gecenin sonunda kılmıştı. 1596 Ebu Said El-Hudri'den ve Selam vitrin namazı soruldu. O da vitrin namazını fecdin doğmasından önce kılın buyurdu. 1597 İbn-i Abbas'tan ve Vesselam 3 sure ile vitrin namazını kılmıştır. 1. rekatta âlâ 2. de kafirin 3. de İhlas suresini okurdu. 1598 İbn Ömer'den Ali Sallallahu Aleyhi ve binit devesi üzerinde vitir kılardı. 1599 Es Said'den El Hasan bin Ali'ye Ali Sallallahu Aleyhi ne hatırlıyorsun? Bana anlat dedim. O da bir gün beni omzuna bindirdi. Ben de zekat hurmalarından bir hurma alıp ağzıma atmıştım. O hemen at onu. Bilmiyor musun? Bize zekat helal değil. Dedi. Ali Sallallahu Aleyhi şu dua ile dua ederdi. Allahım. Doğru yolda sabit kıldığın kimseler arasında beni de doğru yolda sabit kıl. Amin. Afiyet verdiğin kimseler meyanında bana da afiyet ver. Amin. Korumalarını üzerine aldığın kimseler arasında benim korumamı da üzerine al. Amin. Dünya ve ahiret hayırlarından bana verdiklerinden benim için bereket ihsan buyur. Amin Ya Rabbi. Hükmettiğin şeylerin şerinden beni koru. Amin. Hiç şüphe yok ki sen hükmedersin. Sana hükm olunmaz. Gerçek şu ki senin yardım ettiğin kimse zelil olmaz. Senin bereket ve ihsanın ezeli ve ebedi olarak çoktur. Şanın yücedir. Amin. 1600 Hasan bin Ali'den Ali sallallahu ve bana kunut yani vitir namazında okuduğum bazı cümleler öğretildi. Yukarıdakinin aynısını söyledi. E, 1601 yine aynı. 1602 ee, sevbandan ve vesselam şüphe yok ki şu uykusuzluk bir eziyet ve meşakkattir. Binaenaleyh biriniz yatsı namazını mütakip uyumadan önce vitir namazını kıldığı vakit iki rekat daha kılsın. Sonra şayet gece kalkarsa bir, üç, beş rekat kılıp bu iki rekatı vitir yapar. Aksi halde yani gece kalkmazsa bu iki rekat namaz onun sevabına yazılmış olur. 1603 sallallahu aleyhi ve Vesselam birine beddua etmek veya birine hayır dua etmek istediğinde rükudan sonra dua eder ve bazen semallahil ben hamide rabbana ve lekel hamd deyince peşine şöyle dua ederdi Allah'ım el velid ibni velidi bin hişamı ayyaş bin rabia'yı ve hakir görünen müminleri kurtar Allah'ım mudar kabilesine kahır ve şiddetini artır ve bu kahrını Yusuf'un kıtlık ve sıkıntı yılları gibi kıtlık ve sıkıntı yılları yaptı Aleyhissalatü Vesselam bunu yüksek sesle söylerdi. O sabah namazında bazı namazlarda ise Arap kabilelerinden iki kabile için Allah'ım falana ve falana lanet et diye beddua ederdi. Bunun üzerine Yüce Allah sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tevbesini kabul eder yahut onların zalim olduklarından dolayı azap eder ayetini indirdi. 1604 Enes'e kunutu sordum. O da rüküden önce okunur cevabını verdi. Asım bunun üzerine ben falan diyor ki sen rüküden sonra okuyacağını söylemişsin o yanılmış dedi. Aleyhissalatü Vesselam sadece bir ay rüküden sonra Süleyman oğullarına bir kabiliye beddua ederek kunut okumuştu. 1605 Bera bin Azip'ten Aleyhissalatü Vesselam sabah namazında kunut okurdu. 1606 aynı. 1607 Muhammed'den Enes'e Aleyhissalatü Vesselam sabah namazında kunut okudu mu dedi o da evet dedi. 1608 Abdullah bin Bureyde o da babasından vesselam, fıtır Ramazan bayramında evden çıkmadan önce bir şeyler yedi kurban bayramı günü olduğunda ise dönüp kurbanın etinden yiyinceye kadar hiçbir şey yemezdi 1609 yine aynı 1610 Cabir'den bir bayram namazında a.s.f ile beraber namazda bulundum o hutbeden önce ilkin ezansız ve kametsiz olarak bayram namazını kıldırdı 1611 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve şahidim ki o bayram günü hutbeden önce ilkin bayram namazını kıldırdı sonra hutbe buyurdu. Akabinde kadınlara hutbesini işittiremediğini zannedip onların yanına geldi. Onlara öğüt, nasihatte bulundu ve sadaka vermelerini emretti. Bilal de verilecek sadakaları toplamak üzere eteğini tuttu. Bunun üzerine kadınlar altın ve gümüş halkalar, bir şeyler getirmeye, sonra da bunları Bilal'in eteğine atmaya başladılar. 1612 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e, Ömer'e ve Osman'a bayramda hutbeden önce bayram namazını kılarken şahit oldum. 1613 İbn Abbas'tan ve Selam, Ramazan bayramı günü namaz yerine çıktı ve iki rekat namaz kıldırdı. O bu namazdan önce de ondan sonra da başka bir namaz kıldırmadı. 1614'ten. Muhammed bin Ammar'dan, o da babasından, o da dedesinden. Aleyhissalatü vesselam iki bayramda ilk rekatta yedi, diğerinde beş defa tekbir alır ve hutbeden önce ilkin bayram namazını kıldırırdı. 1615 Numan bin Beşir'den Aleyhissalatü vesselam iki bayram namazı ile Cuma namazında Ala suresini ve Gaşiye suresini okurdu. Bazen bayramlar Cuma birleştirirdi ve iyi oyna iki sureyi okurdu. 1616 Ebu kılabeden babam ve amcamla birlikte hac yaptım. Bir ara babam bana dedi ki: "Şu zatı hutbe okumakta olan kızın develi kimseyi görüyor musun? O ve vesselam'dır." 1617 Hafsa annemizden, o da Ümmü Atiye'den Ali ve vesselam bize Ramazan Bayramı günü ile Kurban Bayramı günü genç kızlarla kadınları bayram yerine çıkmamızı emretti. Hayızlı kadınlara gelince onlar namaz safından uzak dururlar ama bu gibi hayır toplantısına veya Müslümanların duasına katılırlar. 1618 Cabir'den bir bayram günü ve Selam ile beraber bayram namazında bulundum da o hutbeden önce ilkin bayram namazını kıldırdı. Sonra Bilal'a dayanarak kalkıp kadınların bulunduğu yere geldi ve onlara nasihatte bulundu ve öğüt verdi. Ve Allah Azze ve Celle'ye karşı takvalı olmak üzere onları emretti. Sonra da sadaka verin dedi. Cehennemin durumundan kadınları ilgilendiren bir şey zikretti. Bunun üzerine yoksul kadınlarından karamtırak, yanaklı bir kadın ayağa kalktığın için ya Resulullah dedi? O da çünkü siz halinizden şikayeti ve lanet okumayı çokça yapıyor. Kocaya da nankörlükte bulunuyorsunuz. O zaman kadınlar mücevheratlarından, küpelerinden ve yüzüklerinden alıp sadaka olarak vermek üzere bilanın eteğini atmaya başladılar. 1619 yine aynı. 1620 İbn Remle'den Muaviye'nin Zeyd bin Erkam'a Ali sallallahu ve Selam ile birlikte bir günde birleşen iki bayramda yani cuma günle tesadüf eden bir bayramda bulundun mu diye sordu. Bu da evet dedi. Bunun üzerine Muaviye peki o Ali ve Selam nasıl yaptı dedi. Ali sallatü vesselam bayram namazını kıldı. Sonra cuma namazı hakkında kolaylık tanıyıp cuma namazını kılmak isteyen kılsın buyurdu. 1621 Ebu Hureyre'den Ali sallatü vesselam bayrama çıktığı vakit ondan gittiği yoldan başka bir yolla dönebilirdi. Evet, namaz babları bitti. Zekat babına başlıyoruz.